Canlarımız hulguma gelip el el ile ayak ayak ile cemii ağzığa birbiriyle el veda el fırak dediği gün gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızı boyun bükküyüzün buyurun aşkıyla! <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ü hakim eden ya. رفيقين رفيقين يا رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آتاني, جب... آتاني جبرائيل وميكائيل وإسراثيل وأزرائيل عليه السلام فقال جبرائيل يا رسول الله من صلى عليك عشر مرات؟ أنا آخذ بيده وأمره على الصراط، وقال ميقاتيل عليه السلام: أنا أصفيه، أنا أصفيه من حوض، فقال إسرائيل: أنا أصبر لله تعالى ما أرفع رأسي حتى يأمر الله له، فقال عزرايل: أنا أقبل روحه كما قبلت الله الأنبياء الصلاة والسلام. Haberiniz var, acele acele okuyorum sizi çok burada tutamayacağım. Gecesini bu geceyi geçiren insan burada da geçirir, evinde de geçirir, köşesinde de geçirir, ibadethanesinde de geçirir, yatağının yanında da geçirir, istediği yerde geçirir. Yalnız camide durmak çok faziletli de, lağzımı uzatmayacağım, bazı şeyler tarif edeceğim. O tarifimle amel edenler biiznillahi teâlâ çok sevaba nail olacaklar inşâallah. Sultan-ı Enbiya Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuştur. Ravisi Muhammed aleyhisselam Arada çapıt kalkmayın. Kalkanlar bir kalksın, gidenler bir geçsin. Herkes bir kalbimizi bozmasın. Çok mühim şey görüşülüyor bugün biiznillah. Onun için birden katılın, birden oturun. Bir gün diyor Sultan-ı Enbiya Efendimiz, bir gün Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail bana geldiler. Meleklerin dört peygamberi bana geldiler. Dinliyoruz hocam. Cebrail dedi ki, o Arapçanın bu manası. Ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın Habibi! Her kim sana on defa salavat-ı şerife getirirse, ne gün olursa olsun, on salavat-ı şerife getirirse, ben onun elinden tutar, sıratı yıldırım gibi geçiririm. <gülüyor> Bugün mükâfatlı görüşme yeri. Demek kendi on salavatı şerife getiriyor. Hazreti Cebrail aleyhisselam sırattan geldi çok korktuğu için olundan tutuyor, yıldırım gibi sıratı geçiriyor. Elhamdülillah. Mikail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam da ben on salavatının hürmetine, Hazreti Muhammed'e getirdiği on salavatın hürmetine, ben onu havzu ı kana kana kama suvarırım. <gülüyor> Cennet Havzı'dan kana kana içilir. Tek on tezik salavatı şerife'nin yerine bu. İsrafil aleyhisselatu vesselam, İsrafil aleyhisselam, Sur'a üfürecek İsrafil aleyhisselam o on salavatın hürmetine ben başımı secdeye koyup Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar kafamı kaldırmam. <gülüyor> o on salavat, otuz olmadı. O tek on salavatın yerine, efendim, Cebrail aleyhisselam sınavtan yahut cildirim gibi geçirdim diyor. Mücahin Aleyhisselam havzu keserden kana kana suat onu suarırım susuzluktan kandırır. İsrafil Aleyhisselam da buyuruyor ki ben başımı secdeye yapar Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar başımı secdeden kaldırmak. Allah Allah İsrafil gibi bir melaikenin başını secdede koymaz. Elbette o salavat-ı şerife getireni affedecek inşallah. <Gülüyor> Aman efendim Ezrail dedi. Ezrail aleyhisselam da ben de onun ruhunu, <gülüyor> onun ruhunu enbiyalar, aleyhisselam hazratlarının ruhunu aldığım gibi kendine ruhunu aldığını hiç duyurmadan ruhunu kabzelerim. O on salavatın yüzü hormasına, gözü hormasına, meram iki cihan güneşini seviyor, on salavat-ı şerife getiriyor, ben de onun ruhunu, enbiyaların ruhunu kabzettiğim gibi kabzelerim. Elhamdülillah. Bu mükafatınız burada dursun. Alikimizle buyuruyor bu geceye ait. Onu dinleyelim. Estağfirullah bismillah. İnna enzalnahu fi adra Azim. evveli çok muhterem, kat deymaklı memleketimizin tek gülü olan Hacı Abdullah Efendi Hazretlerinden Kadir Gecesi'ne ait bazı şeyler dinledik elhamdülillah. Şimdi bizden evveli çok muhterem, taze yetişen, memleketin çiçeği gibi olan yavrulardan bir katta onlardan duyduk elhamdülillah. Şimdi bir de bu günahkar olan Hasan'dan bir de ondan dinleyelim, bir şey üç defa konuşulursa hatta de kararlaşır inşallah ve onunla haber kolaylaşır, Rabbimiz lutfunu ihsan etsin inşallah. Allah Allah'ımız kendi kelam ilahiyesinde ilahiyyasında اِنَّا fi ف۪ي لَيْلَةِ Muhakkak biz azim-i Kur'an-ı Ali'yi bir gecede indirdik. Yani cehalet karanlıklarından insanı kurtaracak yollarını bildiren Kur'an'ı biz Leyla-i Kadir'de inzal ettik Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i inzal ettik buyuruyor Allah. <gülüyor> Kadir gecesinin şerefi Kur'an'ın kendi, kendinde geldiğiyle şerefli. Bir sebebin üzül haber verilirse daha çok kolay anlaşılır. İki cihan güneşi, iki cihan güneşi, kainatın iftihari ve mezarı, evet, kainatın sultanı, Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği fah-ı kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabe arasında Eski, eski Müslümanlar geçti ki bin ay elinden silah düşmeden bin ay harp edenler vardı, bin ay Allah'a ibadet edenler vardı deyince sahabeler bilhassa Hazretel Efendimiz ağladı. Bin, efendim bin aya kadar ömrümüz yok, kısa ömürle halketti Rabbimiz bizi. Kısa ömürlü halbetti çünkü kabirde az yaptılar, günahları az olsun, ahir vakitte gelsinler, Hazreti Muhammed'in ümmeti her peygamberden çok olsun diye, 60 ile 70 arasında çok insan kalır, Çoğu genç gene ölür insanların. Biz bu ameli idem etsek ne yapalım ya Muhammed diye. sahabeler ağlayınca halid Zülcelal, İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme cibril Emin'i bu sura ile gönderdi. Bu ile gönderdi. Ne buyurdu? وَمَا اَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ Ya mükerren olan Rasul, ey ikrama layık olan Muhammed, Habibim Ahmet, Rasûlüm ya Muhammed! Ne şeyler bildirdi sana Leyla-i Kadir, hangi şeydir, ne olduğunu, efsariyetini, yani Leyla-i Kadir'in azametini, o gece, o gece olan hayret ve hasenatın derecesini sana hangi şey bildirdi, neden bildin, ben bildirmeyeyim sana Habib'im? Leyla-tül Kadir'i, Hayrun min elfi şehrin, leyre-i bin aydan hayırlıdır. Onlar elinde düşmeden bin ay ve Allah yolunda haybettikleri cihattan senin ümmetin o geceyi beklemeleri ondan daha hayırlı abidir. Ömürleri kafir gelmeyecek deyi korkma. Tek gecelerini onların bir ayı beraber ettim Girel'le. Sultan-ı Enbiya'ya ümmet olduğuna iftihar et. İftihar et. Şu camide o sıcağı güldüğüne iftihar et. Biz dışarıları gördük, terevih evde kıldık, geldik. Zavallının kimi tahvede, kimi sokakta dolaşır. Yarın da makşar yerinde dolaşır. Halubu Zülcelal, ısıcağı tağın o müderek, Hazreti Allah, bu geceye kadir ve bir aydan hayırlı şu geceyi bu getiren Müslümanın mücazatı hiç hesaba girer mi ya Rabbi? Hiç girer mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, Kur'an... Kur'an, nazil olan gece, kendisinde leyle-i katir bulunmayan bin aydan hayırlıdır. Bin aydan hayırlıdır. Elhamdülillah. Dinliyoruz ayeti, tez bitirecihmeye çalışıyorum. Estağfurullah, bismillah. ve ruhu verruhu bi izni rabbihim min kulli emir. Melekler, bu gece melekler, Cebrail aleyhisselam yahut büyük bir melaike, Cebrail aleyhisselam her emir için Rabbilerinin izniyle o gecede nazil olurlar, Müslümanların arasına katışırlar. Siz daha sık diyorsunuz şimdi. Sizden sık melekler var içimizde. Niye bize hep sıkıntısı olmuyor? şu elektriğin yüz bin danesini yakınca ziyası birbirine sıkıntı vermediği gibi şurada yüz bin milyon melek olsa birbirine hiç zahmeti yok. Bugün melekler de yüzüne indiler. Şimdi tefsirde okudum geldim ikinci dileği, nasıl bize hacca gitmek lazım olduysa, hacca gitmek farz olduysa bu gece Müslümanların arasına katışmakta, meleklere lazım olmuş geleceksiniz. Müslümanların arasında bulunacaksınız ve onların belki duası kabul olmazsa istifa edeceksiniz. Dua edeceksiniz de onların ameli kabul olacak değil. Aramıza onları gönderiyorlar. Şimdi Cebrail mi var aranızda? Melekler mi var aranızda? Ben diliyorum da Allah'ımız diyor ki melekler var aranızda diyor. Melekler sizi ziyarete geldi bugün. Oruç tuttunuz, Allah'ın emrine ittiba ettiniz. Meleklerden eftaz mitte aranıza geldiler. Melekler, cök melaike, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam Bizim peygamberlerimiz gayrin birinde kitaplardan ataylan, bizim peygamberlerimiz meleklerin peygamberlerinden ehtar. Allâm-ı melekten de Allâm-ı mehf ehtar kitaplar. Siz meleklerden ehtarsınız şimdi. Neyin için ehtarınız? Onlarda, da nefis yor, şeytan yor, ibadetleri sırt bu düzgarlarıdır. Bizde nefis var, şeytan var. Şimdi içimizi sıkan, ısıcakladın, belki çıkınca hastalığın, yet sen de diyen nefis var. Aklımızda diyor ki görürsen, yürüyüm, şu geceler burada kalmayayım. Geçmeyeceğim. Diyor, nefsini de harb ediyor da, onun için melekte melekte oluyor. Evinde oturan bir ehtar, Kafirler karşısında su güleşen mi eftan. Tabii Tabi ki evinde oturandan, kâfirle harb eden daha eftan. Kâfirden eşad olan şeytan ve nefs şimdi mücadele ediyorsun böyle, burada oturuyorsun ve nefler de ziyaretine dökülüyor şimdi. Elhamdülillah ya Rabbi. Ben desem inanmazdım, Kur'an-ı Kerim nasıl inanılsın elhamdülillah. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ ف۪يهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ Melekler, Cebrail, her emir için Rabb'lilerinin izniyle o gecede nazil olurlar. Daha devam ediyorum. Yani, Leyli Kadir öyle bir mübarek gecedir ki, o gecede samadan yeryüzüne müminleri ziyaret, Bayağı dilimle soğuyordum, şimdi kitabın aynı yazdığını konuşuyorum. Müminleri ziyaret ve istiğfar etme üzere Cebrail emini de Cebrail Aleyhisselamla ile melekler, melekler dünya ve ahirete müteaddik, her emir için Rabbuların izniyle inerler, ehli imanı ziyaret ederler yeryüzünü ve abidlerin ibadetini seyir ve temaşeye gelirler. Abidlerin ibadetini, müminlerin ibadetini yirmi altı gündür oruç tutan, <gülüyor> oruç tutan, su canı isteyince vermeyen, ekmek canı isteyince vermeyen, kiraki olduğu halde ağzına bir kez almayan, Müminlerin ibadetini şey için velekler gelirler aralarında bulunurlar. Elhamdülillah, ey yarabbi sen gidin yarabbi. Bir hadisi Kuds'de yazar. <Gülüyor> Halıb-ı Zülcelal'ımız buyuruyor, yeryüzünde, kadir gecesinde, başka gecelerde, ahu enin dua ile, Ağlayarak sesleri duyulan günahlı kullarının sesi Allah'ı tesbih eden meleklerin sesinden daha duymaklı Allah! Yani meleklerin tesbihinden, meleklerin tehlilinden günahkarlar bu gece affalabilir miyim iyi işleri, Meleklerin sesinden daha Allah, lezzetli duyarım, daha diyor, onlardan daha diye de <gülüyor> Daha devam ediyoruz. Selamun <gülüyor> hi'ye <gülüyor> hatta netle ilfecil. Selamettin o gece, gün doğuncuya kadar. Bu gece, ya hamrısı ise kadir gecesi, o gece, Sabah olana kadar, güneş dolana kadar yıldırım düşmez, zemzele olmaz, ataat olmaz, herşeyden selametler bu gece. Senelerden beri uzun üyüdün, yataklarda sabah namazına kalkmadın, bebeğine dur Lakin bu gece uyumamanın gayretine bak! Uyumamanın çaresine bak! Niçin? Namaz kıl! Kaza namazı kıl! İstiğfar oku! Allah'tır! La ilahe illallah'tır! Kur'an oku! İbadet et! Dua et! Bu geceyi her hasılı ibadetle geçirmenin gayretine bak! Başka, Demi İsrail zamanındaki geçenlerin bin ayından bu gecen daha kaydı. Niçin? Bin ayı hesap ediyoruz, seksen dört sene ibadetten bir tecik gece eftal. Hocam <gülüyor> neden oluyor bu eftaliyeti acebe? Allah'ımızın eltahı sübhaniyesinden oluyor. Evdaki kıldığın da aynı namaz, burdaki da aynı namaz eziyetinin ikisine de bir, evdeki kıldığına bir derece veriliyor, buradaki kıldığına bir yirmi derece veriliyor. Bak zamanı ve mekanı şerefine göre şerefledir. Evdeki namazında zahmeti bir kudsu şerifteki kıldığında, evdekine nispeten kudsu şerifteki kıldığı bir vakit namaza 500 derece veriyor Allah. Evdeki kıldığın bir nikahatında zahmeti bir ve dinleyip tahil ederek kıldığın namaz da öyle. Evdekine bir derece peygamberimizin rauzasının etrafında kıldığına bir derece veriyor Allah! Evde kıldığın da bir zahmet, Beytullah'ın civarında kıldığında, bir kimse Hicaz'a gider de, Beyti Şerifi gözünün önüne alır da, orada bir vakit namaz kılarsa, bir vakit gibi sevap olur diyor Bu hadisin karşılığı. İşte o günlere benzer, perşembe, Cuma, berat gecesi, miras gecesi, Kadir gecesi, bunlara benzer kıymaklı gecelerde şimdi Beytullah'ta namaz kılmış gibi gericilersin. Ne Bir tezgit gecen bir aydan hayırlı. İstifade ediyorsun elhamdülillah. Şuradaki çok gök çöktüğün, tel çöktüğün bir seneden töbe, bir aydan hayırlı. Allah'ımız hayrını kaçırmasın inşallah. Sultanı Evvah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi için ne buyuruyor? Ben kâme, geceler ma Rasulullah, her ayetin karşılığı hadis var. Bu ayetin karşılığı hadiste bu ve buna benzeyen birçok hadisler. Lakin bir sesini aldım ben, kafanızı için bunu okuyorum. Kadir Gecesi'ni sıfkı yakin ile, inanarak, sıfkı ihlas ihya eden mü'min, bu geceyi ihya eden mü'min, kadın, erkek, evet, mü'min-i kamilin günahı savairi olur, küçük günahları bütün mahludur. Ramazanı ı ilk gününün ilk sahatında ilk sahatında cehenneme layık olmuş 70 bin kişi at bulunur. Her sahatında böyle, her gününde böyle, her gününde böyle Kadir gecesine geldin mi? Ondan evveliyor. O günlerde ne kadar atılıldıysa Kadir gecesinde de o kadar at olur. Ramazan'ın, evlerti gününün, evlerti saatinden bu kadın gecesine kadar ne kadar affet bayram gecesi ve bayram namazı kılınınca da o kadar ulu Allah'ın affetini Bu astan mahrum olan şunlar, Allah bizi mahrum etmesin inşallah, şu kişiler bu geceden mahrumdur. Bu kimselerden miyik değil miyik dinleyelim. <gülüyor> Açılın bir aşkına! <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hâkimeler tevfik etti yarabbi. Hocam belimizi buza döndürme Allah aşkına! Bu kadar affolunan insanın içinde biz de affolunalım. Şu sırada yolsan olsan on tane sıfat var, bunlarda ye olsan korkma inşallah. Bunlarda varsan çok kork. Yani şunların içindeyken çok kork. Ben korkacı atan Vaktikan'a camiden çıkayım geleyim, sen korkma inşallah. Yoksun sen inşallah. Haydi varsam bu saydığım içinde ben ne yapayım, ne yapayım? Dizimi kıprakmadan tövbe in, ozun yoda affolursun inşallah. Yani şunlardan şayet varsa, belki isim verirsem ayıp olur, verirsem de pek zararı yok, Adana'da lağız verdiğim sene, Bundan on bir sene evveli Şikoğlu Camii'nde bir çete umandanın namında bir kardeşimiz <gülüyor> Emine hususu bizi götürdü ve arlıyor, tövbe ediyor. Bunları saydığım zaman üç tane sıfat bende vardı. Üç tanesi bende vardı. Sen tövbe et deyince tövbe ettim, ağladım, vallahi hocam sen Allah deyittiriyordun bize, dua ettiriyordun, meleklerin sesini de duyuyordum ben, diyor. Kanaatınız olsun böyle, gözlerime yemin ederim böyle, yani adam Külli ıslah oldum diyor, Allah eten dünyaya getiren annen bodan nurda yaktığı gibi sen iki cihanda aziz ol beni kurtardın şurda ne kadar para istersen al, gözlendirin! Zatlara para koymuşlar, yuttun bana dua yut diyorlar parayla, paralarını geriye verdim bin lira verirseniz tek dilimi para için gönderirsen dilim lan olsun! Karşımdaki insanı kendin gibi görme, dilimi Muhammed'ini seversen görme, bu kadar insanın ciğerine vat batmazdı. Ben istikametli hareket etmesem feynin karnına huybata senin ciğerine vatlar bu sözler. Alamam efendi, para alamam, senin iftahın, inşadın, dünya ahiret bana kafidir. Baştan seni atayım satı, Hacı Ali Bey, ben, ben hidayetini veririm hocanın. Baktım ki para koyuyor. Çok çok dur diye geğ yattım. Vallahi hoca, senin ruhu on o günün lafı sende. Üstüne çıkıyorum ama o ne yapayım diyor. Utanıyorum, Gerçi ya sen ya şeyet göremiyorsun. Şunu da destek mı? Bir kedi terk tercihlerse, şuradaki saygıtlarımı tercihlerse yürüyen bir iş kadar, yürüyen bir nesle kahveliyum! bugün daha çok kulluğa ben birim gibi birisinin ağzından sinire keş çıkarsa, yine seversen birisiz olur! İmana severse, olur! Kitabı severse kafir olur, onun için bunların ağzını tutabilir, bunları günahdan kurtarabilir, bunları sizin içinize sokabilir, bunları cami alıştırabilirsen benim için ne kendiyet bu! Halif-i güncelal, gülünün kalbime uydu ya Rabbi! Dünyeler yeriyle amelimi mahretme ya Rabbi! Kardeşim herkesin bir duyarsa görme Allah aşkına. Sen yalnızca yuncuğum istah ol! Beşer şimdi, gençlerin gözüne bakıyor! Biz size bakıyoruz, kulum! Dilimize siz sahip olacaksınız, imanımıza siz sahip olacaksınız! Ruzunuzu siz muhafaza edeceksiniz! Sizi kahvelerde görürsek, kazinelerde görürsek, teyatralarda görürsek, Uğurlar başlarında görürsen, Irak'ı içerken görürsen vallahi çok üzülüyoruz. Hep eminlikle, etme, yiğitler gibi gelirdi! mi ediyordur? bana. Allah'a olsun ya Rabb'im. Açıl bize açıl. <Gülüyor> cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Rabbi. Hoca o on şeyi konuşacak mısın yoksa? Konuşacağım. Ne olursa olsun, konuşacağım ve sende tevbe olacaksın, kurtulacaksın inşallah. Bir, aslan mahrum olan, bu gece kabul etmiyorum, çık buradan diyen Allah'ın saygılığından birisi şu, sıkırbaz olan kimse. Sıkırcı, çok şükür yok hocam. Bizde yok. O dolandırıcı, o dolandırıcı, boğruna yıldız nama takıcı, elin ırzını birbirinden soğutucu, elin kızına muhabbet mıskatı yazıcı, kadınla kocanın arasını bozucu, bunlar hiç de burada durmasın, yazık! Yazık! Ya Rabbi dön de Recep'i Allah'ın. Cevbe olsun. Cevap. Kabul ediyor Allah elhamdülillah. Bu gece semaların kapısı açık. Açık elhamdülillah. Cehennem kapıları açık elhamdülillah. Tevbe kapısı. <gülüyor> Sıkır dedim, kesedik gelsin. Her herkeste biliyor sıkrı. Sıkrbazlığı felalığı. İkincisi falcılık yapanlar. İkinci, bu da yok elhamdülillah. Kim dedi yok diye? Kim dedi? Erkeklerde yok ama kadınlarda yok mu? Senin oğucuna bir şey koyup da senin karnına oğlan koyacağım diyen yok mu? Ah. Yani ne diyorsun sen be hocam? Neler girdi aramıza? Neler girdi aramıza? Yok elhamdülillah, bizim memleketten kadın da yok, erkek de yok. Varsa boşuna bekler burayı yine yapacaksa. O facili yapacaksa yok yerine bekler. <gülüyor> Tevbe etsin, istiğfar etsin, ürtülsün, affeylesin inşallah. Üçüncü, bize doğru geliyor gibi şimdi. <gülüyor> Müslümanlara kencilik eden, Müslümanlarla küsturan, Müslümanlarla barışmayan Müslüman vay hocam öyle yerine bastın ki hepimizin yaratının üstünde sözün. Kardeşim Allah'ını, dinini, Muhammed'ini seversen bak yemin veriyorum kalbinden şu kene buğza at. Kocanın lağzına giderim ama yetmiyorum diyor birisi bana haber gönderiyor. Partıcılar birbiriyle barışsın diyor diyor diyor. Yani becerdi dedim ya. <gülüyor> Barışırsak bizim parti belki zayıflar diye korkuyorum, barışmam ben diyor. <gülüyor> Eğlesi mi dinlemeye gitmem ben diyor. Kabul geceni kabul olmaz da diyor. Allah <gülüyor> Allah! Böyle insan olur mu efendim? Nelerimiz var bizim içimizde, nelerimiz var? Nelerimiz var? Bende kalmadı şimdi dediğin için en büyük düşman tanıdığın kimsenin eline etraf öp desen öpmezsen kakroluyum hoca. Veren bir aydan hayırlı olan Kadir Gece'den mahrum oluyorum. Ne düşman ittihacı ben değil kardeşlerimdir. Hâlık-ı bizleri ıslah et ya Rabbi. nasıl? Nasip et ya Rabbi. Sevbelerinde sabah edenlerden et ya Rabbi. Demek ki burada birbirine küsturan kimselerde de şurayı yok yerine bekler. yazlık olur. yazlık olur. Hoca ben küsüm ya ırzıma taarruz etti. Hoca ben küsüm ya namusuma hakaret etti. Hoca ben küsüm ama mukaddesatıma hakaret etti. Hoca ben küsüm ama şu gibi büyük suçları var. Bunlar üstesine, insanın canına, ırzına, namusuna hakaret edenler tabi barışılmaz. Allah da sormaz ondan. Çünkü şey, keyfi olan şöyle olduysa, böyle olduysa, Ondan tarafa atmışsın da, benden tarafa atmamışsın da. Bunun için küs olanların namazları da üç günden sonra kabul olmaz diyor Peygamber. <gülüyor> evet, nasıl kefrendirdinini canım? Sonra ciğerimizi yaktın ya o. Ben diyelim, Allah'ımız Peygamberimiz. Dördüncüsü, <gülüyor> hamur hamrolan. Irak'ıya devam eden, şaraba devam eden kimse de boşuna oturur burada. Irak'ı içen, şarap içen, şimdi duyunca, o efendinin dediğiyle de bu yusatı, birisi düşmanın varını öldüreceğim mahkemenin önünde diyor. Birisi Irak'ı içerdim diyor, birisi bir arkadaşa küsüdüm, bu üçünü günle Düzelttim elhamdülillah diyor o, Adana'daki zat, ve kurtuldum elhamdülillah diyor. Sen de şu küstüğü bırak, Irak'ı içiyor, şarap içiyorsan aç gündür bahsederiz. Ve Halid-i Zülcelal'ımız da ayetinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنَّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَذَّمُ جِتْسُمْ amel عَمَلِ Eştenibuğu lalakın teflihun. Salaka Allah Azim. Uzun gurşam Ey şerefi şeref imanla şeref yağ olan kulların. Ancak şarap, vel Mısır, humar, humar, vel ansab, müşriklerin ibadet için diktikleri puklar, vel ezlem, hayır ve şer ileride buku acıracak ahlalların keşfetmek için gecmen bir kayıp attıkları oklar, hiç min amel-i şeytan bunların cümlesi şeytan-ı şakiyenin pisliği değil kelbisi değil ondan hasıl olmuş bir murdarlık murdarlıktır öyleyse feşteni bu Allah'ımız feşteni bu istina edin Murdarlıktan sakın! لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sa ki umumu zahmetlerden felak ve halak bulasınız. Anlamadık hocam. Anlıyorsun. Irak'ı içmek, umar oynamak, puta batma ile beraber diyor Allah'ımız. Bak üçünü beraber, gözünü beraber vel ezzam, yani recmen bil gayb atılan oklar, eskiden o ok atarlardı. Öp atarlardı. Şimdi ona hurra ne diyorlar? Ben anladığım sana. Üç deneydi böyle atarlardı. Emerani Rabbi yazdıydı. Nehami Rabbi yazdıydı. Rabbi yazdıydı. Attığı zaman Emerani Rabbi çıksın mu o işi tutardı. Allah'ım emretti diye attıkları zaman nehani rabbi dedim mi Allah nehyetti beni bu işler diye, o işi tutmazlardı. ikisinin de zararı yok bunların. Üçüncüsü, gafeleni rabbi çıkarsa, oktan o çıkarsa Allah gaflet etti, bilemedirdir. Bunun için küfre varıyordu, Allah ırakı içen, kumar oynayan, puta dapan ve böyle böyle Allah kahret diyen şeytanın pisliğidir bu. Bunlar burada affolunlar. Ancak tövbe eder, istiğfar eder. Kumar da mı çok büyük de. Kumarı dün anlatmıştım, kumar kaidini eline eğlence için alsa da. bir çay içinde eğlence alsa da, hacı efendileri bilirim ben, namazını kılar, sevap kazanır, Kahveye girer, orada kahvede velesiz iki kağıt atar, o sebebi oraya döker, yemeğine girer, gelir. Böyle velesiz davranır. Kumar kaidini, açlığını eline alan, para göçünün kanı ve elini yumuş gibi günahkar olur diyor kitaplar. <gülüyor> Şimdi devam ediyoruz. Irak'ı içenler, aman, aman diyorum. Allah rızası için diyorum, şuradan mahrum olmayalım diyorum, tevbe et istifa! Hoca bizim buranın düğünlerini sen bir bilsen, sen bir görsen, doğur getirirler, zurna getirirler, neler getirirler, saz getirirler, urakı alırlar, şarap alırlar, Senin İnsan şeytanları ortaya çıkar, şeytan görünmez, benim hatıram için bir teciz al diyerekten içilirler, hoş ederler, o yavruları yoldan çıkarırlar. Sen kendi memleketine ne geliyor? Ben bilmiyorum. <gülüyor> Haberim yok ben sana diyorum. Mütmini hamrolanlar Irak'ıya devam eden, tövbe etmeyen de bu geceden mahrumdur. Ya söyle hocam da beşincisi zinaya musur olan zinakar kimse de bu meclisten, bu geceden mahrumdur. Allah'ımız göstermesin. Biz onları çok konuştuk. Bir ay tüm konuştuk. Daha kim faize musur olanlar para verip de 100 lira Aybaşı gelince 110 lira alanlar parasını faizle dağıtanlar onlar da bu geceden mahkum. Mahkum. Şimdi şimdi bir gülek buğday verip biz gülek iki taneye. Harmanı kaldırınca 5 çinik vereceksin. İki taneye bir de yarım. Zehirdir, zıkıdır. Zehirdir, zıfındır. <gülüyor> yani, <gülüyor> riba buna, hayır Kur'an-ı Kerim'de 10-15 sahibe sırf bunun üzerinde yazdı. Böyle bunun üzerinde yazdı. Kim buna devam ederse, 70 türlü günahı var, en güçlüğü diyor Kabe yolunda anasını almış gibi günahkar olur. Allah rızası için söylüyorum bunu, sizi kurtarmaya çalışıyorum. <gülüyor> Haluk'un Celal'ı seversen, şu geceden mahkum olma, din kardeşine bir yardım etmişsin de, onun yerine fazla almaya, niye göz diken dinini seversen? <gülüyor> Hocam param artsın diye istiyorum, o para zıkrılmasın ya. O dereketi külliyen mahveder! O birini paklama yapanla ya, iki damla gaz damlayınca o pakluyu yemek imkanı olmaz da o tatlıyı o bütün rütbünü istadır, bütün hanıdır. Senin gününde icat olsa bile evlatların gelince ve cemaal mal bilhali hapse hapse yehlükühumullah huppe huppe ne diyor? Ben cema'l mali bir kimse malı cem ise hafbeten hafbeten gene gene hileyle hut ile toplasa yuhlifuhumullahu Allah onu ihlak eder. Üffbeten hüffbeten büyük büyük Allah uçurur, onun yavruları iflas eder, hambazcılığa kadar düşerler. Yani faiz mal biriktirdiler. Zekat vermedim de maça yaptım diye hiç güvenme, yavruların aclıktan ancak elin hambalcılığını yapmadan başka bir şey koymadım onlara yazdım. Şu geceden mahrum olmamanın içinde faizi de terk edeceğiz, bu da yok inşallah. Bilmiyorum var, bilmiyorum yok, ben, haberim yok memlekette. Yedincisi... Anasına, babasına ası olan da bu geceler mahrum! Hoca ne diyeyim bu geceler haleri biriktirdiğinde gelin? İnsaf et, merhamat et. dinlemeye tenezzül etmedin, gelmedin! Gelenleri biliyorum, gelmeyenleri bilirim! Tek tek kaldırır, kaldırır! Belledim ben insanların yüzlerini, Ta geldiğim günden beri ana baba haklı diye hırtlağımı yırtmıştım. Hırtlağımı yıkmıştım. Lakin sen dinlemedin kuzum, dinlemedin. Dinledim ya tesir etmiyorum, anamı babamı hoştan duyu. Saki beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa, aksakallı tek siyah kalmamış dedeleriniz olmasa, Mehmet'e ki hemen çocuklar olmasa, günahlarınıza bakıyorum da diyor Allah, üstümüze sel gibi belayı artıracağım ya, o nenelerin için, o denelerin için, size affediyorum dünyada ahirette vereceğim hazebimi diyor. Siz güvenmeyin, siz güvenmeyin, hem Ruslanilük de hem neye zenzel olmuyor ya demeyin. Muhakkak anasına, babasına, memleketinizde itlam eden var. Onlar bereket direği, bereket direği. Peygamberimiz, onlar diyor, memleketin bereket direği o ihtiyarlar. Onlar olmasa memleket mahvolur diyor. <gülüyor> o mene usluklarından en büyük annen olmasa sen helak olursun. Ama onun ismi şimdi koca karı, şenresi onun ismi bu, babanın ismi de bunalmış koca. Çenesini yarı sattı kahrolası canım. Söyler durur Yazlık olsun yavrum sana, Haluk-u Zülgelal sana bana insaf versin. Bir. Birisi annesini Hicaz'a götürüyor. Yedi defa götürmüş, yetmiş defa götürmeye niyet almış. Peygamberimiz karşı geldi, Dedi ki, ya Resulallah, bu benim annem olur. Bunu Hicaz'a götürdüm, geldim yedi defa. Hakkını ödeşebildim ola. 70 defa götürmek istiyorum sırtımda. 70 de götürsen halal etmedikten sonra kurtulamazsın. Ne <gülüyor> diyeyim böyle, diyor, ya Resulallah. Sen sırtında götürürken ölse de kurtulsam diyor ona kalbinden. Ama o seni ne o dünyaya getirirken doktora yetiştirip ölüyor kadın cibitlerinde. Seni dünyaya getirirken bütün acepleri çekti, yorganları yuttu, çilimleri parçaladığı getirirken o sancıdan. Ondan sonra mübarek nemelerini ağzına verdi, gece sabaha kadar sordurduydu. Onun kurana kadar uykuyu terk etti, kuzum değilsin diye, kolları kuzum sallay sallay. O mübarek baban, seni kucağına aldı da kuzum derdin de, sakarını yolar hükümet dene kuz çıkarırdın da yine yüzümü yeterdi, kurban olayım yavrum dedi. Şimdi sen o büyüyünce, o senin haline düştü, sen efendi oldun şimdi. Mevul oldun, dev oldun, kültürlü adam oldun, münezbir tabaka oldun, efendim, gelin anlı oldun, efendi oldun, annene niye konuşmaya tenezzül etmez mi şimdi? Arkamadan bahsetmiştim, istersen edeyim yine. Yok hocam bizi yorma Allah aşkına, Peki. Annesine, babasına, asılanlar da bu geceden mahrum. Bizim Yahyalı'da, Yahyalı'da lağız veriyordum. İlk günlerde lağızımı duyan bir çocuk, bana düşman kesilmiş. Çıkmasın lağızla! Ne diyeyim, ne çıkmayacağım? İnsanı, ne sensi istiyorum, ne çıkmayacağım? Şuradan sorsanız, benim çıktığımı istiyor musunuz kürsüye? İstiyor musunuz Cemal? Hiç birer de on kadar kişiden istemiyormuş. Uğur olursunuz demezler. İstemezsen uğur olursunuz. Efendim, diyor ki vaız vermesin. Annem ona müzevizlemiş, bizim vaızda da bir izleme var. Allah'ın kudreti. Hiç görmediğim şeyi demek hali var. Aynı olmuş gibi haber verdim neyse. Bu da Allah'ın kudretinden sonra. Anam demiş de müzevillemiş de onun için beni ilerzih etmenin için konuşuyor zannetmiş, o genç. Ben ona yemini billah ettim. Hiç duymadım, hiç de anam demedi ama ben ana baba hakkından konuşuyordum sadığı. Kadir gecesi konuştuyduk. Komşular şahit olmuş, anasının diyor ayağını kucaklamış o bizi kürsüden in diyen, ıslah olmuş. Anasının ağağını yöpüyor diyor, kurbanları olayım bana hakkını alıyor, Allah diyor. Şu kadın gecemi benim mahrum etme, anası alıyor diyor, gel de alayım. Anası alıyor, gel de alıyor. Böyle halenlaştılar, ömür yoğunmuş bir sene sonra vefat etti olacağız. Allah rahmet etsin. Allah. Onun için annenin, babanın ayağını öpmek, cennetin eşiğini öpmek diyor Peygamberimiz hadisi şerifinde. Aynı cennetin eşiğini öpmeyen muhabbeti ederseniz annenizin, babasının ayağını öpün. Öpmeye hacet yok, rızasında bulunun yeter. Senin kafan onun ayağına alır, bilirim. İnsanların ayağının derdiği yere secde ederim diye namaza gelmeyen adam, Namaza gelmeyen adam hiç anasının ayağını öpebilir mi? O da seni öyle diyor ya! Hoplamaya <gülüyor> sık bakalım bu kurşun güne! Sık! <gülüyor> Bizi ki makineli sifret! Darana atıyorum, kime dayasa dayan, başka çare yok! Allah Allah. <gülüyor> Annesine, babasına ası olanlar da, ası olanlar da bu geceden mahrum! daha. Hâlık-ı Zülcelal'ımız Allah'ı bizi affetsin inşallah. <gülüyor> Amiya adaya riaet edenler derd etsin inşallah. <gülüyor> Sekizincisi ne hocam? Sekizincisi, kavuculukla meşgul olup, laf taşıyanlar da bu geceden maklumdur, kalksın geçsin daha iyi. <gülüyor> Kalkıp geçmesin, terve etsin! Alıştım hocam, nasıl terk edeyim ben! Nasıl terk edeyim? Buradan bir laf götürüyorum, öteki partiye iletiyorum, bana 10-15 lira Haçlık veriyorlar, ona sigara ne alıyorum, bir kebap yiyorum, o taraf daha vermiyor, dönüyorum bu tarafa. Varıyorum diyorum ki, size onlar şöyle diyor, böyle diyor, şu ondan, bu da ondan, filan da geçmişti, onlar veriyor 10-15 lira, 10 lira kulüp alıyorum, bir iki kebap yiyorum, o tükeniyor, gidiyorum harçlığa. Böyle birbirine tutturuyor milleti! Böyle tutturan varsa, böyle insan varsa, dükkenden dükkene rol oynuyorsa, akrabadan akrabayı bozuyorsa, bunlar da bu geceden mahrumdur, elleri boştur! Tevbe olsun! Hepimize tevbe olsun! Osman Berçi kendimiz giyiyoruz! Bir de Sıla-i Rahim'i terk edenler de akrabasını sıla etmeyen en büyük fıtra, en büyük zekat akrabaya verilir. En büyük serat ondan olur. Hem akrabalık hakkını ödeşmiş olun, hem borcundan kurtulun. Hocalar verilmez diye bağırıyorsun bağırıyor, sen nasıl hocasın yahu? Ben düşünürüm onlar, düşürmez onlar. Kime düşürün? Babasına düşmez. Babasının babasına düşmez, dedesine düşmez. Annesine düşmez. Annesinin annesine düşmez, annesinin annesine düşmez. Oğluna düşmez. Oğlunun oğlu torununa düşmez, kızına düşmez. Kızının kızına düşmez. Bundan başka halalarına, yerdelerine, dayılarına, birbirlerine, evbirlerine, o oh, makhluk almış tıkara, akrabalarının hepsine düşer. E sen de onların dediği gibi dedin, ayrı demedin ki, ben hiç evimden çıkmasın da kızma veririm diyordum. Bu olmaz, olmaz. Çünkü veresin ona ne onun senin üzerine farklılır, <gülüyor> mahkumlar. sıla Rahim deyince, Ankara'da filan akraban, İstanbul'da filan akraban, İzmir'de filan akraban, Dünyalı eşnebiliyse de Arabistan'da filan akroban gelip ziyaret ediyor mu? Geliyor mu? Gelmez yol. Ne yapayım? Unuttuk gittik hoca. Günah kaçsın. Bu gezilen mahrumsun. O orada gerçek iyi ediyor. Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in şehrinde, Medine'de, <gülüyor> bir amenetçi Mehmet baba var idi. <gülüyor> duymuştum, haber vereceğim. Sıra-ı için hem de kafamızın sıklatı bir dağ olsun, bir misal konuşayım da. Söyle bir atılsın inşallah. O Mehmet amuca amenetçi Mehmet amuca senet istemez, kürek istemez, Şimdi kendine emanet ise onu sahibine verir. Hak sahibi, hukuk sahibi, beş vakti revza-i bu kadar kıymaklı bir adam. Birisinin 50-100 madeni lirası olmuş, amenetçi mümkün baba, şunu al da sizde dursun da, ben ailemi neh Medine'ye götüreceğim, Muhammed'imizin yanına komşu oluyor. Onlar uzaklara kadar sen dursun, dursun oğlum diyor. Sen et yok, kırak yok, yaz yok, caz değil, böyle ama yazılması lazım ya yaz. İşte vurlamış adam bu kadar iyi, bu kadar Müslüman. 60 <Gülüyor> kereye gelmişimiz hangde gider Mehmet amca vefat etmiş. Sora sordu, sora sordu, herine sordu. Para bir günse yok, hiç bilemediler. Hoca vardı danıştı. Hoca vardı danıştı. Mehmet amca ölmüş. Param onda kaldı. Acaba nasıl bulurum ölen adamdan? Nasıl bulacak? Olmaz dediler. Yetmiş, ey medine fukarası oldum. Ne yapayım diye ağlamaya başladı. Filan yerde bu cihan diller. Zamanın kutbu, altabı bizzat var. Geçmedi ona danıştı. Gettiler ona tanıştı işte i̇mam Şafii Efendimiz mi? Başka bir kutulak tak mı? Değil ki efendim mesele böyle böyle, ondan kolay ne var oğlum dedi. Perşembe günü Medine-i Bülentlere, Peygamberimizin mescidinde bir dileğin ardına saklan, Perşembe gecesi, herkes geçti kapılar kilitledi mi, Peygamberimizin böyle kupası var üstünde, görmek nasip etsin Allah? Amin. Amenetçi Mehmet baba, amenetimi ne ettin diye, oradan sana seslenir dedi. Allah. Hey Allah razı olsun adam dedi, gece kaldı, ibadet etti etti, insanlar dayıldı, saklandı ve orada çığırmaya başladı. Amenetçi Mehmet baba, emanetimi ne ettin? Sabaha kadar çığırdı. Öyle ses gelir mi? Yok. Ona da kulak lazım değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Duymadı. Vardı adama dedi ki hiçbir ses gelmedi, hiç ses çıkmadı dedi. Yahu bütün müminler, bütün müminin ruhu perşembe günü peygamberi ziyarete gelir. Orada olacaklarıdır. <gülüyor> Yürüye gitmiş bu. Öyleyse filan kuyuya var, gel perşembe filan kuyunun dibine çığır diyor. Peki ediyor. o bir Çarşamba gelmiş, geriyeyim bir kuyu var susuz, oraya erdi. Emanetçi Mehmet baba emanetimi ne ettin dedi. Oğlum bir yer alırdı korkumdan dedi. Fatıma annemizin kurmasının ikisinin arasını göçtüm, üç adım o yandan, üç adım o yandan ortaya gömdüm, üç taş koydum üst üstüne orada kalandı. Diyiyor ki, diyor ki şimdi amelettin Mehmet baba, perşembe günü ben iki cihan güneşinin Ravzayı'nı da harasının üstüne çığırmıştım, niye saklanmadın? <gülüyor> Oğlum bizi oraya götürttürmüyorlar. Ne diyeyim, Sen o kadar namazlı, absesli, emanete diayet eden Müslüman'ı dın, nereye yetmiyorlar? Buralara ne diyor, burası cehennemin gibidir. <gülüyor> Hufratun min huferin mirandır bura. Cehennem çukurudur oğlum. Nereye buraya düştün Mehmet baba? Her amelim iyidir. Bütün Allah'tan korkardım. Daima namaz kılar. Kimsenin emanetten bir kuruşunu zayi etmedim. Lakin memleketimde ailem, çocuklarım kaldıydı. Peygamber yanı diye burayı bırakmadım. Sıla-i için Allah beni buraya attı diyor. çok muhterem Müslüman, buna inanmayanı da çok olur ya, ben inandım, cebime kuldum, yine memleketime götürürüm onu. Senden inanan inasın, çünkü Peygamberimiz de Sıra-i Rahim'i terk edenler, kabir gecesinden diyor. Demek ki ameli kabul olmuyor. Ameli kabul olmayınca işe yaramıyor yaptığın amel. Şimdi düşündün mü? Akrabanı düşündün mü? Kayseri müftisi diyor ki, Mısır'a vardık. Camiden <gülüyor> çıkınca derin birisi elimizden tuttu, Götürdü, Türkçe konuştu. Dedi ki efendim siz Kayserili'ye benziyorsunuz. <gülüyor> evet! Biz de Kayseri'den geldik ya ben çocuğum daha, bize dede oğlu diller. Aman memleketimizde fıkara ne varsa Allah aşkına edilesimizi <gülüyor> al yaz da Sene gelir ay gelirimiz 15 e, 119 madeni lira geliyor çok paralar var benim bir kese getirdi diyor ikimizin ömrüne de madeni lira yoktu şöyle pilot gibi böyle hiç almadım ben diyor çünkü elim parasını Hicaz para mı katamam çok takva insan Kayseri müftisiydi Allah rahmet etsin. Amin. Geldik diyor, sorduk, arayı arayı, onların cinsinden iki tecik handal bulduk diyor. E o orada derya gibi zengin olmuş, buradakiler handarlığa <gülüyor> Allah ondan sormaz mı bunu? Mektübü de anlasan da. Edrafı, etrafı, etrafı aklaba dağıttın da halimiz ney, dinliğimiz ney, gelişsin var rızkını. Size bir şey geyim lanır musunuz? Tabi efendim, peygamberimiz hadisinde buyuruyor. Bir kimse akrabandan da olmasa, bir müslüman aç öldüğünü duysan, bu akşam yiyeceği yolmuş deseler, hiç müteessir olmasan, kalbin ürpermese, yatar da uyursan, o kimsenin imanı yok diyor peygamberimiz. Nasıl imanı yok, birçok hoca da Kamil imanı yok diyor, Kamil gel onun imanı! Onun imanı zayıftır! Eğer bu kardeşinin ak olduğunu bularak yaktı ve uyuyorsa, onun Kamil imanı yok diyor Peygamberimiz! Anladın mı? Müslümanlık böyle! Akrabalık nasıl olsa inanırsın! Devam et hocam! Onuncusu da kumar oynayanlar da, ve onu da terk etmeyenler, bu geceden mahrumdur, böyle bitirdim lağzımı, şimdi dönüyorum başka yere. Daha dönene döne niye ötesinler? Size bir iki ibadet tarih edeceğim, gireceğim. Açılın biraz kula. <Gülüyor> Kilimesiyle cümlemize husna hatimeler terkini döktü ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, ya ma'likel mülkil gadim. Gözümüzü ben yumun demiyorum da, göz yumulursa günah hatıra çok gelir diyor Peygamberimiz. Böyle la istiğfar okursak daha şayandır. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah! Estağfirullah, Estağfirullah. Estağfirullah. el azim, ya malikel mülkil önümüze alalım. İyice kalbimizden nedamet gelmedi tekrar diyelim. Estağfirullah! <Gülüyor> Kadim Bir kaç gibi kalbi baş gibi olanlar kaldı Tefer diyelim estağfurullah <gülüyor> القديم. اشهد ان Elhamdülillahi alal islam. Elhamdülillahi alatal tevfik. Ve estağfirullah min kulli zenbin ve taksir. Eûzü billahi mineş şeytanir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu'l muttakîn. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi wa sahihi ajamain. Aüd billahi min ash-shaytan Elhamdülillah! rajim Ahli İslam olduğumuza Elhamdülillah! Muhammed ümmeti olduğumuza elhamdülillah! Kabir gecesine kavuştuğumuza elhamdülillah! Yerler dışarıda biz camiye cem olduğumuza elhamdülillah! Allah'ın el ehli İslam'dan seçtiğine elhamdülillah! Elhamdülillahi Rabbil alemin! والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لا <سؤال> اله الا <إلهي. سؤال> شم بجودك وعطائك يا ربي <سؤال> واجلب كربي بسلطانك واقتدارك تراني. لا <سؤال> اله لا اله يا من فتك الحال اذات يا من سبط الاصفاخ يا مقلب القلوب والأبصار ويا مجد الليل والنهار يا دليل المتهيرين يا غياس المستغيثين الله سن الله كنع عليك يا ربنا اطلب امواتنا كلها الى الله ان الله خبير بالارباد اللهم اغفر لنا جير والدينا ومن اقرب mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat rahmetike ya erhamarrahim bi rahmetike ya erhamarrahim Allahümme ant al-ebadiyul-qadim, al-hayyul-karim, al-hannanul-manna. Ve habihi sene yeni, asal kafiyelızımta, min al-şeytanı-raji. Ve al-ayn ve istigfar edeyim ki beni Sana yaklaştırsın. Ya Celal ve İkram. Rahmetinle ya en merhametli. İsmi hüsnün, hormetin, rızanı ver ya Rabbim. Rızan için birlikteyim ya Rabbim. Başka kapıya gelmedik, senin kapına geldik yaratı. Niyeti Niyet-i kastımız Yâreynin selametini, Habibi'nin rü'yetini, Yâre yâre güzüğünün sohbetini, Yâre cinanda nasip et Yarabbi! şiddetini, Amin. kalbimizin zulmetini, Amin. Evli kıyametin mühmetini, Gülle ehli imandan müberra et Fekerat-ı Nefz rahmet meleklerini irsal ettirerek, ruhumuzu ihraç ettirerek, elâ-yı imniyyine eden ruhlar gibi ikram et ya Rabbi, Cami i şerife cem olan, Cemi camilere cem olan, bütün İslam alemi boyun bugün camilere cem olan ve rahmeti i ilahiyyen için büken, bütün ehli İslam'ı mesrur et yarabbi, memnun et yarabbi, şad et yarabbi, mahsun etme yarabbi, canlarımız boğazımıza gelip el el ile, Ayak ayıyla, cemi alza birbiriyle, elle de, el, veda, el dediği gün, gözlerimiz samaya dikilir. Bitirip... Yavrularımızın boyun büttüğü gün, hiçbir doktorun çare bulamadığı gün, ilaçların kesildiği, ağzımıza tandıkla su damladığı gün, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. kefinden başka ahirete götüremeyeceğimiz gün ağzımıza pandıkla su damladığı gün doktor etrafımızı kırayıp yavrularımız hıçkırdığı gün Allah Allah Allah Cumhuriyemizi adli adaletinde Kaim et ya Rabbi Şevketi ikballarını El yevmel kıyam ya Rabbi künme maliti islamiyeyi qahtu qalaadan taunu ve baden ve cümle beladan masun et ya razı şetaden şemati adadan ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya rabb. <Gülüyor> devalar ihsan et ya Rabbi. edalar ihsan et ya rabb. Bu mübarek sufradan, sultan Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimize haberdar et Ya Rabbi. Kibrili, emini ve melaikeleri bizim için el kaldırıp dua edip asfimize sebep et Ya Rabbi. Amin. Kari yari güzinin mübarek ruhlarını şu meclisimizden haberdar et Ya Rabbi. Amin. Akşamdan beri verdiğimiz lağız, söylediğimiz söz, yaptığımız zikir, fikirden hatıl olan ecrimessubat mesubati evvelen bizzat eşraf-ı makrugat şefi'il gözlerimizin bebeği olan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, aline ashabına, cemir peygamberhan-ı izam Efendimizin ruhuna, bütün pirani izam ruhuna evliyaların ruhuna annemizin, babamızın, akrabayı talukatımızın ruhuna dağlar başında kalmış, hatile yetişen olmuş, bir fatihaya muhtaç olan cemir mü'min ve mü'minatın ruhuna iftia eyledik. Rabbimiz vasıret yarabbim! Vasıret yarabbim! Vasıret yarabbim! Kavuçlarımızı açtık semaya, boyunlarımızı düktü mülaya, secde edelim ulgunim evlaya, cem oldu zünubumuz istirfari edelim Kudaya, bakısında entel mülaya, gözü budres ilmiyesiyle yıkılmış viran olmuş, kalplerimizi Rabbim namuru abadan etti. Hiç anar mısınız ölenleri, yer altında olanları? Çekini çekini can verenleri, sararmış solmuş gül gibi yüzleri, söylemez olmuş gülgül gül gibi dilleri, kabir azepinden ağlayanların kabir azeplerini, defil efebli arattı! Geğirini <gülüyor> gördüğümüz müminleri, ashabı hayrattan olanları, hususa bu cami-i şerifi, gecevi camileri bina edenleri, ve alel husus, şu mecliste beni duadan unutmayın diyenleri, iki cihanda aziz et yarabbim, imanla öldü yarabbim. Korklarımızın içine gizlediğimiz, istediğimiz dualar var. Hocam ona tesadüf edemiyorsun. Mümin kardeşlerim, içinde hayırlı rüzzeti neyse onu bütün cemaatle amin diyeceğiz. Kabul et ya Rabbi! Kabul et ya Rabbi! Kabul et ya Rabbi! Asakir-i İslamiyemize selametler ihsan et Ya Rabbi Taşlara yasanıp, toprağa döşelir Ataşı firkatla ciğerleri büryan olan ana kuzularımızı perişan etme Ya Rabbi. Evlatlarını yetim yetama koyup Huzla sna ya Rabbi bu <Gülüyor> farihaki sa'ri kah alsin la kahut ya Rabbi <Gülüyor> kimseler neci de tepdi le bu Rabbi mallarını <Gülüyor> ne mal ne ganimete nasil getti Rabbi <Gülüyor> Evladı, <Gülüyor> Yüce din ya da muzaffer ya deniz havakı vetimizii daima mansur muzaffer et ya, Özümüzü, sezak, daima, mansuru, et ya niyeti halis olanlara yardım et ya Rabbi. niyeti saht olanların niyetlerindeki fena fikri ayağına dolaştır Mehmet ya Rabbi. ayağına dolaştır Mehmet ya Rabbi. ayağına dolaştır Kastır vakit ya! İçimizde <Gülüyor> bulunan kulübe şekerini kaçarsınla, kaçetsin ya! Ürümüzden <Gülüyor> ortuyor, namusumuzdan ortuyor, bu kastesatımızdan ortuyor gözümüz göre göre. ...ciğerimizi yaka yaka... ...lızımızı, namusumuzu... ...kafirlere çırnatmaya... <gülüyor> ...çırnatmaya... ...yavrularımızı... ...bebeklerimizi... <gülüyor> ...hiçbir zengin kapısına... ...etmek değil... ...boyun gütlüğüne... ...boyun <büt duymayalım>. gütlüğüne... ...duşmanıyla... Allah zuluha kerpiye etme ya. Ve i <Kadir> hürmetine ve <gülüyor> merâ-i iman hürmetine. <gülüyor> Aziz <Azileti> Ramazan hürmetine. <gülüyor> Kur'an-ı din <-i> hürmetine. <gülüyor> Vesîlay-ı olan Hazreti Muhammed hürmetine. <gülüyor> Hazreti Muhammed'e karşı olan sırr-ı muhabbet hürmetine. Mervelada <gülüyor> Ali el-Murtaza ve Hasan Hüseyin'i Kerbela hürmetine, <gülüyor> Kerbela Hormatine <gülüyor> Orada şehit olan, Uhud'da şehit olan memleket uğrunda can veren Şehitlerimizi, şehitlerimizi Bizlere şefaat et ya Rabbi <gülüyor> Meclisimizden haberdar et ya Rabbi Şehitler kanıyla Umuş cennet misalı, şu mübarek şehrimizi, şu mübarek Türkiye'mizi, iler ebat, İslam bayrağını üzerinde dalgalandır yarabbim. <Gülüyor> Tabi bayrağı, bakma yarabbim, <Gülüyor> gitme yarabbim, biz çok günahkarız. Çok suçluyum, dışarıdaki kalanları, İçerideki gelenlere bağış da <gülüyor> gelenlere bağış da yarabbim! <gülüyor> olanlarımızı, Kembel olanlarımızı, Geceleri hıçkıran aşıklarına bağış <gülüyor> Cenneti ânadan çıkarın, 300 sene semaya bakmayan, Günahından samaya bakamayan Hazreti Adem'e bağışlayan. Amin. Oğlunun boğazına bıçağı koyup çeken İsmail'in babası Hazreti İbrahim'e bağışlayan. Amin. Sevgili boğazını bıçağa gören Hazreti İsmail'e bağışlayan. Amin. 12 sene Zundan bekleyen, o nur Yusuf'a bağışlayan, Ayy! düşmanlar elinde, uç gibi boğazlanan, hazreti Yahya'ya bağışlayan, hazreti Yahya'ya bağışlayan, Ayy! kızarın içinde, biçimirkene, hazreti Cezayir'in, kafasına gelen, kızar dişlerine, vay diyesen, pekandırlikten silerim. Böyle de cezileceksin de ceza diyor. Bizi Hazreti yeteri yere <gülüyor> Hazreti yeteri yere bağladı. için 40 sene, 50 yaşı öten Yahuda Ne olur onun hornetini afvet Onun hornetini yetmiş Rujutuna 70 türlü Kork düşürdüğün Hazret-i Eyyub'a bağışla yarabbim. <Gülüyor> Uhud Dağı'nda mübarek yüzünü vurup iki halka batılan ve mübarek sinni saadetini şehit ettirdiğin, Habib'im dediğin Muhammed'ine bağışla yarabbim. <Gülüyor> Muhammed'ine bağışla yarabbim. <Gülüyor> ya Zebraim, ya Zebraim yetiş. Habibimin kanını yere düşürme, yere düşürürsen ne et, aç, hiçbir şey bitirmem, yeri yetiştirdiğin hazratı Cebrail'e bağışlayan, ayağının altını ejderhaya tordurduğun, Sıstığınızı alacağım. Hormatine bizi bağışla ya Hocam, ümidimiz geliyor. Rabbimiz bizi afir eder inşallah. <Gülüyor> Bu dua nedir? Nereden geliyor ya Rabbi? <Gülüyor> Harbini edinli ürüne yardım edin. O kainatın adalet kaniği, Uğudu koyun ile gezdiren, karnından yardım edin. ...öldürüp şehit ettiğin... ...Hazriyat-ı Omer'ına bağışla... ...yarabiliyorum... ...caminin içerisinde... ...Ur'an yavar kana... ...Ur'an okur kana... ...Feteyyat fikehullullah... ...Vehriyat Semihul Alim... ...ayetinin üzerine... şehit kanlarını döktürdüğüm... ...Hazriyat-ı Osman'a bağışla... ...yarabiliyorum... ...yeklenem beni diyor... ...yeklenem beni... ...Muhammed davet Vatıb'da ahirette...